Mealli Kur'an-ı Kerim Seti 29. Kaset İsra Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 111 ayettir. İsra, geceliğin yürütmek anlamına gelir. Peygamber Efendimizin miracında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar Geceliğin götürülmesinden bahseden bir ayet-i ile başladığı için bu atla anılmıştır. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahîm Sübhânellezîm Asrāb ʿabdih lailam min al haram ila barakna min Ayetlerimizden bir kısmını kendisine gösterelim diye bir gece kulu Muhammed'i Masjid-i Haram'dan. Etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür. <gülüyor> Biz Musa'ya kitap verdik. Ve onu İsrail oğullarına, benden başka bir vekil tutmayın diye, doğru yolu gösteren bir rehber kıldık. Cürriyete men hamalna nûh, innehu kâne abdan şekûrâ. Ey Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin soyundan gelenler! Şüphesiz ki Nuh, çok şükreden bir kuldu. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسد النفى الأرض مرتين ولا فعل نعلو كبيرا. Biz İsrailoğullarına kitapta, yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız. ...ve büyük bir azgınlıkla dolup taşıyacaksınız diye bildirdik. Onlardan birincisinin zamanı gelince... Üzerinize güçlü, kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar da evlerin aralarına kadar girip sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaattı. Sonra size tekrar onlara karşı galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla sizi destekledik ve sizi sayıca daha da çoğalttık. İn ehsentum ehsentum li anfusikum ve in esetum feleha. Feiza cae va'dul eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz yok eğer kötülük ederseniz o da kendinizedir sonraki bozgunculuğunuzun cezalandırma zamanı gelince de yüzlerinizi kara etsinler ilk defa girdikleri gibi Yine Mescid-i Aksa'ya girsinler ve ele geçirdikleri her şeyi tahrip etsinler diye üzerinize yine öyle kullar gönderdik. Eşe rabbukum en yerhamukum ve in ve lil kafirin Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık inna <gülüyor> ve gerçekten bu kuran insanları en doğru yola iletir Salih ameller işleyen müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Bu enlәlәzi nәlәyәminәn bilәakhirәte ağahtәnәlәhum Ahirete inanmayanlara da kendileri için acı bir azap hazırladığımızı haber verir. وَيَدَعُ الْاِنْسَانُ بِالْشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا İnsan sıkılınca hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. وَجَعَلْنَا الْلَيْلَ وَالْنَّا نها رأيتين ثم حولنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصراً وجعلنا آية النهار مبصراً لتبتفظلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا Biz gece ile gündüzü, kudretimizi gösteren iki alamet olarak yarattık. Gece alametini istirahatiniz için ışıksız, gündüz alametini ise görüp geçiminizi sağlamanız için ışıklı yaptık ki Rabbinizin lütfundan rızkınızı arayasınız. Yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Biz her şeyi geniş bir şekilde anlattık. <Sessizlik> Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü de, onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız. bi yevme ''O insana, oku kitabını, bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter.'' diyeceğiz. Kim doğru yola giderse, ancak kendi iyiliği için gitmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa, ancak kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar, başkasının günah hükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe, kimseye azap edecek değiliz. وَاِذَا <gülüyor> وَفَسَقُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدَم۪يرًا Biz bir beldeyi helak etmek istediğimiz zaman, oranın zenginlikten şımarmış elebaşılarına iyiliği emrederiz. Fakat onlar orada kötülük işlerler. Böylece o belde cezaya hak etmiş olur. Biz de orayı darmadağın ederiz. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُّهِ وَكَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا Biz Nuh'dan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve onları görücü olarak Rabbin yeter. Mkene yuridul acil te acelle hu fi hemeneşe Uen Nur dutum me cele hu cehennem Sume cele hu cehen em me yaslehemmezmmem Her kim Çabucak geçen dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye, dilediğimiz kadar veririz. Sonra da ona cehennemi tahsis ederiz. O, kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak oraya girer. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Her kim de ahireti ister ve onun için gereği gibi inanarak çalışırsa işte onların çalışmaları makbuldür. Kullennumiddha ulai veha ulai min ata وَمَا كَانَ عَقَاءُ Gerek dünyayı isteyenlerin ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine, dünyada Rabbinin ihsanından arda arda veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. نُضُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ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 Allah'la birlikte başka bir ilah edinip tapma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa itilip, yardımsız bırakılmış olursun. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِبَيْنِ اِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا وَلَا أوفو ولا تنهرهما فلا تقلهما أوفو ولا تنهرهما وقلهما Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyilik yapmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Her ikisine de güzel söz söyle. <gülüyor> Onlara merhamet göstererek tevazu kanadını aç ve de ki Ey Rabbim onlar beni küçüklüğümde nasıl şefkatle yetiştirmişlerse şimdi sen de onlara merhamet et. Rabbukum nufusikum in takunu salihin fa kana lil-awabin sizin kalbinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler olursanız, şüphesiz ki Allah, tövbeyle kendisine yönelenleri çok bağışlayıcıdır. وَآتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبَنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبَذ۪يرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاط۪ينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا akrabaya yoksula ve yolda kalana hakkını ver gereksiz yere de saçıp savurma çünkü gereksiz yere saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir şeytansa rabbine karşı çok nankördür ve in ma turidan anhum ibtigou min rabbika tercuha fekul lehum eğer Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti elde etmek için o hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse gönül alıcı bir söz söyle. <gülüyor> Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Onu tamamen açıp israf da etme sonra kınanmış ve pişman olmuş bir halde oturup kalırsın. İnna rabbeke ve kana Doğrusu senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o Kullarından haberdardır ve onları görür. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ Allah'ın öldürülmesini haram canı haksız yere öldürmeyin. Biz... Haksız yere öldürülen kimsenin velisine bir yetki verdik. Ama o kısas yoluyla öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü bu yetkiyle kendisine yardım edilmiştir. Sakın yetimin malına yaklaşmayın. Ancak Erginlik çağına gelinceye kadar en güzel bir şekilde arttırıp geliştirmek için yaklaşabilirsiniz. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir sorumluluk vardır. وَأَوْفُ الْكَيْنَ اِذَا bir şeyi ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir. <gülüyor> Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi de yaptığından sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin. Kullu zâlike kâne Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabbenin yanında hoş görünmeyen şeylerdir. Zâlike mimma evhâ ileyke rabbuke minel hikme. ولا تجعل مع الله إلها آخر İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah edinip tapma. Yoksa kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Efalseküm bil banin ve min Rabbiniz erkek çocukları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten büyük bir söz söylüyorsunuz وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye bu meseleleri Kur'an'da türlü şekillere çevirip anlattık. Fakat bu onların ancak haktan kaçıp uzaklaşmalarını arttırıyor. Ey Muhammed! De ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o takdirde mutlaka onlar, arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için bir yol ararlardı. سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا Allah, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve çok büyüktür. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok yumuşaktır çok bağışlayıcıdır. Sen, Kur'an'ı okuduğun zaman biz, seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici bir perde çekeriz. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَف۪ي اَذَانِهِمْ وَقَرًا وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّوْ عَلَى أَدَبَارِهِمْ نُفُورًا Biz, Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini andığın zaman onlar ürkerek arkalarını dönüp giderler. Nâhnu ʾālamu bimā yastamʿūn bhihi, ʾiz yastamʿūn ilyka wa ʾizhum najwa, ʾiz yāqūlū ẓālimūn. İdi Biz onların seni dinlerlerken ne sebeple dinlediklerini ve aralarında fısıldaşırlarken o zalimlerin siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz bu seb. Baksana, senin için nasıl benzetmeler yaptılar da doğru yoldan saptılar. Artık bir daha yol bulamazlar. وَقَالُوا <gülüyor> <gülüyor> Onlar, biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz dediler. Ulkunu كُونُوا حِجَارَةً اَوْ أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون مين يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم و يكون قريبا محمد ki İster taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz. Onlar, o halde bizi kim tekrar diriltecek diyeceklerdir. De ki, sizi ilk defa yaratan Allah diriltecektir. Onlar sana alayla alayla başlarını sallayacaklar ve o dirilme işi ne zaman diyeceklerdir. Sendeki yakın olması umulur. Yöme yedeoğum, feta stejibun bıhambhi ve taznun illa bıthum illa qalile. Allahın sizi çağıracağı günde, ona ham dile çağrısına uyarsanız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız. Vakulli ibadiyi, kullu latihiyi, ahsan. اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ Ey Muhammed! Kullarıma söyle de, kafirlere en güzel kelimeyi söylesinler. Şüphesiz ki şeytan, onların aralarını bozar. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır. Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size mehamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onların üzerine vekil göndermedik. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَضَّلْنَا عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا زَبُورًا Senin Rabbin göklerde ve yerde bulunan kimseleri daha iyi bilir. Andolsun olsun ki biz peygamberlerin bazısını diğerlerine üstün kıldık ve Davuda Zebur'u verdik. وندع الذين زعمتم من دونه فلا يملكون Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدَعُونَ يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمُ Onların yalvardıkları da, Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. İmman kariyetin illa nâmuhelikuha, Hiçbir memleket yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu helak edecek veya şiddetli bir azab ile cezalandıracak olmayalım. Bu kitapta levh-i mahfuz'da yazılmıştır. Ve ma mena'ana en nursil bil ayati illa en kezzebe bihel avvelun Ve atayna semuden naqatan mubsiratan fe zalemu ma bil illa Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin o mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Biz Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik de, onlar bu sebeple zalim olmuşlardı. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz. وَاِذْ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا اللَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَب۪يرًا Hani sana Rabbin insanları ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı, sırf insanları denemek için meydana getirdik. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu, onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamıyor. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰئِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblis hariç hepsi secde etmişlerdi İblis ise, ben hiç çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim demişti <gülüyor> Söyledi: "Araştırdın ki, bu ne? Şimdi, bu ne? Şimdi, bu ne? Şimdi, bu ne? Şimdi, bu ne? Şimdi, bu ne? Şimdi, bu ne? Şimdi, bu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 Vema yedihmush Şeytan ulla gürura. İnneعبادı, liselek alihim sulqan. Vekfa Allah buyurdu ki, git. Onlardan her kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennem sizin hepinizin cezasıdır. Orada tam bir ceza göreceksiniz. Onlardan gücünün yettiği kimseleri, sesinle yerinden oynat. Atlılarınla, yayalarınla onlara karşı yaygara çıkart. Onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Gerçi şeytan, insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez ya. Şüphesiz ki, benim ihlaslı kullarım üzerinde, senin hiçbir gücün olmayacaktır. Onlara vekil ve koruyucu olarak Rabbin yeter. رَبُّكُمُ الَّذ۪ي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Ey insanlar! Nimetinden nasibinizi arayasınız diye, sizin için gemileri denizde yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O, size karşı çok merhametlidir. Denizde size bir sıkıntı geldiği zaman Allah'tan başka taptıklarınız kaybolur gider. Fakat O sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine ondan yüz çevirirsiniz. Zaten, insanoğlu çok nankördür. Onun kara tarafında sizi yere batırmayacağından veya üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra hiçbir vekil ve koruyucu bulamazsınız. Am amin tum ay fihi ta'rat an uchr'a f yursil min arri'if f yurqakum bima kafar tum bima Yoksa sizi bir kez daha denize döndürüp de üzerinize şiddetli bir kasırga göndererek yaptığınız körlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra kendiniz için bize karşı onun intikamını alacak bir yardımcı da bulamazsınız. وَلَقَدَ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ وَرَجَقَنَاهُمْ Andolsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde çeşitli vasıtalarla taşıdık. Kendilerine temiz şeylerden rızıklar verdik. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Yevme ned'u kullu anasi bi imamihim feman utiya bi wa la İnsan topluluklarının her birini önderleriyle birlikte çağıracağımız günde Kimin kitabı sağ verilirse, işte onlar kitaplarını sevinerek okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Kim de bu dünyada kör olursa, o ahirette de kördür ve tutacağı yol itibariyle daha da şaşkındır. وَاِنْ Onlar neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira edesin diye seni bile saptıracaklardı. Ve o takdirde seni samimi bir dost edineceklerdi. <gülüyor> Eğer biz seni hak üzere sabit kılmasaydık, sen onlara belki biraz meyledecektin. اِذَا لَا اَذَقَنَاكَ ضِعْفَ O takdirde de biz sana mutlaka hayatın ve ölümün kat kat acısını tattırırdık. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir yardımcı da bulamazdın. Onlar seni neredeyse yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Ama o takdirde kendileri de senden sonra az bir süre kalabilirlerdi. Sun Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanunumuz budur. Sen de bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى Güneşin öğle vakti batıya kaymasından, gecenin karandığı basıncaya kadar, belirli vakitlerde namazı dosdoğru kıl. Ayrıca sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazı gece ve gündüz melekleri tarafından görülür. وَمِنَ اللَّيْلِ Gecenin bir bölümünde kalk ve senin için bir fazlalık olmak üzere Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye layık bir makama ulaştırır. Rabb'i adhilni Sen de ki ey Rabbim beni gireceğim yere dürüstlükle girdir çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar bana kendi tarafından yardımcı bir kuvvet ver ve kul gelen hak ve zeh qal batıl inel batıl kana zehqa deki hak geldi batıl yıkılıp gitti şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا Biz Kur'an'dan mü'minler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Fakat Kur'an zalimlerin ancak zararını arttırır. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى Biz insana nimet verdiğimiz zaman o şükretmekten yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir zarar dokununca da ümitsizliğe düşer. Kul kullun ya'malu ala shaklatihi Ey Muhammed de ki herkes kendi mizacına uygun olanı yapar fakat Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir Veyasalunak an ruhul ruhun amrı Rabbi ve maotumun al-ilmi illa külila. Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin bilici işlerdendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir. Vana işi na lan azhaban. Ant Andolsun ki, eğer biz dilersek, sana vahyettiğimizi de ortadan kaldırırız. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir vekil de bulamazsın. İlla rahmeten min Rabbik. اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ Ancak Rabbinin rahmeti onu baki kılmıştır. Gerçekten onun senin üzerindeki nimeti pek büyüktür. قُلَّ اِنْ اِجْتَمَعَةِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَه۪يرًا De ki, andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için bir araya toplansalar ve birbirlerine yardım etseler, Yine onun bir benzerini getiremezler. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali türlü türlü çevirip anlattık. Fakat, İnsanların çoğu kabul etmeyip inkârda direttiler. Ve derler <gülüyor> ki: "Sana iman etmeyiz, ta ki bize yerden bir kap çıkarasın veya senin için hurma ve üzüm bahçesi olmasın ve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 onlar dediler ki, sen bizim için yerden bir pınar fışkıtmadıkça, sana asla inanmayız. Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzüm asmalarından oluşan bir bahçen olmalı da, içlerinden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Ya da iddia ettiğin gibi, göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya, Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe, senin göğe çıktığına da asla inanmayız. Ey Muhammed! De ki, Rabbimi tenzih ve tesbih ederim. Ben sadece insan olarak gönderilmiş bir elçiyim. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى اِلَّا اَنْ قَالُوا اِلَّا, اَنْ قَالُوا, إِلَّا اَنْ قَالُوا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَسُولًا Kendilerine doğru yolu gösteren bir rehber geldiğinde, İnsanların iman etmelerine engel olan şey ancak Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi demeleridir. Ulau kana fil ard malaikatu yamshuna mutma'inin lenazzalna aleyhim minas samai malaka ar-rasula Sen onlara söyle eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, biz elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Kul kefâbillâhi şehîden beynî ve beynekum, innehû kâne bi'ibâdihî khabîran basîrâ. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki o, kullarından haberdardır, onların her halini görür.